24.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar ben Engin Geçtan. İyi akşamlar ben Timuçin Oral ve Tolga Dizmen. Efendim önce şu anda trafikte olanlara Allah sabır <gülüyor> versin diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Timuçin ve ben ayrı ayrı ve destekçiler arkadaşımız Emir içeride Tolga'nın yanında ee, <gülüyor> biraz dünyamızı şaşırmış olarak geldik buraya. Ee, <gülüyor> tabii bir de sonra başarılar diliyoruz. Evet. Ee, geçen yıl bir, bir, bir meslektaşım Timuçin'i tanıyor. Ee, elektronik postadan hani böyle bir şeyler yolluyorlar ya, herkese yollanan mesajlar var. Dalaylamaya atfedilmiş bir mesajlar dizisi yolladı ya da tavsiyeler dizisi e, yolladı. Yalnız tabi bunun ne kadar dalaylamaya ait ol olmadığı kuşku götürür. Üstelik sonunda da diyor ki eğer bunu beş kişiye e, gönderirseniz <gülüyor> hayatınız Gelişecek. 5 ila 9 kişiye yollarsanız daha başka şeyler olacak ve böyle gidiyor. Ee, e, her neyse o kısmı gayri ciddi. Bunu birlikte bazılarından hoşlandığım için sizlerle paylaşmak istedim. Ee, diyor ki unutmayın diyor. Büyük aşklar ve büyük başarılar daima büyük riskleri içerir. Ne diyorsun? Çok doğru diyorum. <gülüyor> Kaybettiğin zaman aldığın dersi kaybetme. Hı hı. Üç şeyi her zaman izle. Kendine saygı, başkalarına saygı ve tüm davranışlarının sorumlu üstlenme. Ee, dört ee, Bazen istediğim bir şey elde edememe Olağanüstü Hoş bir şanstır Buna ne diyorsun? Yani bu bardağın yarısını dolu görmekten başka bir şey değil mi? Hayır ee, Hayır <gülüyor> Evet çok istediğimiz bir şey aslında bize uygun olmayabilir. Hı hı. Çok istediğimiz bir şeyde anksiyete yükü vardır Bir hakikaten isteyip istemediğimizi seçemeyiz gibi yorumladım ben. Sen hı hı. ne diyorsun bu lafa? Ee, ben de orada kaybettiğimizde öğrendiklerimizle biraz bağlantılı algıladım sanki onu. Yani göremeyebiliriz. Belki o kadar çok istediğimiz bir şeyi ee, bittiğimizden de öğreneceğimiz çok şey var gibi. Kuralları çok iyi öğrenin. Ki onları en uygun bir şekilde bozabilirsiniz. <gülüyor> Küçük anlaşmazlıkların, büyük dostlukları bozmasına izin vermeyin. Bunlar tabii bilinen şeyler. Her gün, bazılarına atlıyorum o nedenle, her gün bir süre yalnız kalmaya çalışın. Ee, Çok güzel bir öneri. Evet. Kollarınızı değişime açık tutun. Ama değerlerinizin de uçup gitmesine izin vermeyin. Ee, unutmayın ki sessizlik bazen en iyi yanıttır. İyi ve onurlu bir yaşam sürdürürseniz, yaşlandığınız zaman geri dönüp baktığınızda onun ikinci bir defa keyfini çıkarabilirsiniz. Hı -hı. Bunlar senin için en üzerken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlaşmazlıklar olduğunda sadece o andaki sorundan baş etmeye çalışın ve onu konuşun. ...asla geçmişte olanları... ...gündeme getir. E taşımamışsak tabii değil mi? Çoğunlukla taşınıyor çünkü... ...beraberinde olan en zeki... Ama şeyden... e, kaybetmemize de neden Hı. Taşırsak. Hı. E, bunun üzerinde konuşabiliriz. Evet. Öfke, şey. faturalar. faturalar. evet. Eee bildiklerinizi paylaşın. Bu ölümsüzlüğe giden tek yoldur. İşte buna bayıldım. Ben de çok sevdim bunu. Doğaya karşı nazik ve şefkatli davranın. Yılda bir kere daha önce hiç görmediğiniz bir yere gidin. Unutmayın ki en iyi ilişki o ilişkinin içindeki sevgi. İlişkinin içinde birbirine duyulan ihtiyacı geçtiği zamanlarda yaşanır. Tekrar mı etmem gerekiyor açıklama? benim için karışık. E, i̇lişkide sevgi ihtiyaçtan daha önde gitmelidir. Doğru. Çok güzel oldu. Ben demin dümdüz tercüme ettiğim için hmm. anlaşılmaz olmuş olabilirim Türkçe. Evet. başarılarınızı ona ulaşmak için neleri feda ettiğinize göre değerlendirin. Bu da bana göre çok önemli bir Hı -hı. Çünkü e, hiçbir şey olmayan, özverisi olmayan bir başarının olabileceğine ben de inanmıyorum. Hı -hı. Çünkü bir yerde biz bir şeyler kazanırken başka bir yerde kaybediyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Ah. Aşka yeme yemek pişirmeye pervasızlıkla yaklaşın. Süper. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey üzerinde durdun sen. Geçmişte olanlar bugüne taşınmalı mı? Hı hı, evet. Taşınmamalı tabii de. Taşınıyor ama. Ee enteresan bir şey hatırlattı bana. Ee, yıllar önce bir hastam, e, bayaça da ilerledikten sonra tedavinin bir yerinde şöyle bir şey de geldi durup dururken. Dün gece bir rüya gördüm dedi. Ee, rüyamda, rüyasında hep aynı evi gördüğünü söyler idi e, çocukluğundaki bir ev. Evin kapısına bir plaket çakmışlardı dedi. Plakette e, bugününüzün iki düşmanı var. Dünün pişmanlıkları ve yarının planları yazıyordu. Hmm. O. <gülüyor> evet. Ne rüya. Evet. <gülüyor> evet. O ermiş. Evet. <gülüyor> Hayır, herhalde yazıyı takvim arkasında falan okumuştur ama onu çok güzel... Ama yani, özümsemiş ki ya. Evet. rüyada tekrar ona yansımış. Evet. Yani. Hem de o evin kapısına çakılık. Ama tabii bu herhalde çok sık karşılaşılan bir şey. Şimdi hazır bugün, bugün gününe de çok uygun. Geçmişin birikmiş bir takım hesaplarını bugünkü ilişkilere vermek. Şimdi geçmişin hesaplarıyla neyi kastediyorsun? Anne baba çocuk ilişkileri ve dostluklar, aşklar, şunlar hepsi, hepsi, hepsi. birlikte. Ee, o zaman da böyle biraz e, sanki bugünün gözü yaşlı e, durumlarını aşkta, sevgide e, getiriyor mu e, onlar? E, yani bugünkü ilişkinin e, biraz böyle hüzünlü, biraz hatta arabesk bir biçimde yaşanmasına sebep oluyor ama onlar? Geçmiştekiler? Yani onların faturaları, onları getiriyor mu? Ben öyle düşünmüyorum. Yani bir kere benim çok açıkça inandığım bir şey var. İnsan e, geçmişin faturalarını bugüne getirmemeyi başarabildiğinde büyümüş oluyor. <Gülüyor> bir kere buna inanıyorum. İkincisi gözyaşları <gülüyor> ...üretilmiş acı... ...bir iki hmm. kere daha ben bu programda... E, ...konu etmişimdir... ...aşkla mı ilişki kuruluyor... ...acıyla mı? <gülüyor> o konu... ...çoğu zaman biraz karışık... E, ...onun için... E, Bilemiyorum ben ki terapi ortamında böyle bir şeyle karşılaştığımda üretilmiş acı ile gerçek acıyı e, ayırt edebilmeyi öğrenmiş olduğumu düşünüyorum. Ve üretilmiş acıya e, pek yakın hissetmiyorum. Bunu açıkça da belli ediyorum zaten. Evet. Evet. Genellikle türkü söylüyor ama bazen de e, bana göre Balat şarkıcısı. Sevgililer gününde epey hüzün yapmış olduk. <gülüyor> Aa, çünkü e, <gülüyor> çünkü sevgililer günü diyoruz ama öp. E, Bugünün böylesi coşkuyla öyle anlaşılıyor, ülkemizde de kutlanıyor olması. Ee, sırasında acaba ulaşılamamış aşklar, tek taraflı beklentiler e, ya da tüketilmeden bitirilmiş ilişkilerle <Gülüyor> yaşayan insanlar, ne yaşıyorlar acaba? O tarafında işin ben hep düşünüyorum. Mutlu aşk yoktur diye bir e, geleneksel e, cümle var. Kimin cümlesi Nedense, bu? Nedense, ne bileyim aşktan söz ederken insanlar birbirlerine hemen mutlu aşk yoktur'u yapıştırırlar. Fakat bir şey var, e, ben... Hı. Mutlu aşk, mutsuz aşk diye kim aynı? Yani, yani. <gülüyor> Biliyorum böyle olacağını sonra gene <gülüyor> kek kalıbına döker gibi <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bu sevgililer günü neredeydi? Yani San Valentines'de herhalde hep vardı da Türkiye'de niye yoktu diye bugün düşünürken ya da <gülüyor> aslında işte bu tüketim vesaire bağlamında düşünürken daha doğrusu Hakikaten bu, bunun ihtiyacı mı yoktu? Bu neredeydi ee, geldi aklıma. Siz dışarıda bir şey dediniz fakat. Tam böyle kalabalık sevgililer günü trafikte bundan filan derken. E, eskiden sevgili yoktu dediniz. Konuşulmazdı. Evet. Evet. Hı -hı. evet. Yani sevgili herhalde hep vardı da. Vardı da. Böyle vardı. bahsettiğiniz... Vaktiyle için. aşık maşuk varmış ama... Yani ben bu son kurgumu yazarken çok tarih karıştırdım. Ne mesajlar bohçacı kadınlarda gönderiliyor ya da erkekler yakasına mesela kırık menekşe, sapı kırılmış menekşe takarlarsa senin için kalbim kırık ya da ona benzer bir şeyler hepsinde Çiçekler balkona konuyor geçerken, o bakıyor. Hepsinin bir anlamı var. Ama inanılmaz bir repertuar ve inanılmaz şiirsel. Şimdi tüketim dedin de herhalde çiçekçileri falan kastediyorsun ve de vesaire diye ama acaba aşkta tüketim aracı haline mi geldi hı hı. Ee, diye bir soru da çıkıyor ortaya. Onun için tüketilmeden yaşananlar diye... E çünkü yani e, aşk da dahil olmak üzere, bütün dostluklar da dahil olmak üzere hepsi bir süreç. Yani süreçleri bıçakla keser gibi kesemezsiniz. Tamam bir durağa erişerler ondan sonra. Kimi e, sürer, kimi inişe geçer ve sonunda tüketilir. Şimdi gözlemlediğim daha genç kuşaklarda benim o, o inişe geçmeye başladığı anda bitiriliyor ve bir sonrakine geçilmek isteniyor. Bu defada e, e, hakikaten şey tüketilmemiş ilişkiler halinde bunların bedeli ileri yaşlarda ödenecek diye düşünüyorum. Bana gelen bir genç hanımın sonradan Amerika'ya gitti. Bir erkek arkadaşı vardı. E, hep çiçek yollayan bir çocuk. E, genç hanım keşfetti ki bütün eski sevgililerine çiçek yoluyor doğum günlerinde ya da bu gibi durumlarda kendisini hatırlatmak için hepsinden bir hiçbirinden kopamıyor bir şekilde anlaşılan bir gün kendisine çiçek yollandığında çiçekçisine gidiyor. Nasıl yapıyorsa öğreniyor. Aynı çiçekten, eski sevgililerden bir de o gün gönderilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay ondan sonra inişe geçtik tabii o ilişki. <gülüyor> evet, <gülüyor> kaçınılmaz. <gülüyor> Açık radyo dinleyicileri arasında da var mıdır bilmiyorum ama... E, bugünü de işte sevgililer gününde sevgilisiz geçiriyorum telaşında olanlar da var. Öyle evet. mi? Evet. İşte demin onu kastettim. Hı. Evet. Bu yılda kimse yok hayatımda diyorlar ve şimdi e, onlara yalnızlıklarını hatırlatan mı bir şey oluyor sevgililer günü? Evet. Tam tersi tabii gibi bir iş görürken aslında şöyle insanın hayatımın aşkı ya da hayatım boyunca sürecek bir aşk dediği bir e, aşkı beklediği zamanlar da oluyordur. Ne sevgililer için Freddie Mercury'den Love of My Life çaldı. E, Sonra sıra bana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> e, Timuçin. Felek kimdir ya da nedir demin Gülay'ı dinlerken? Yıllar önce bunu bana birisi daha sordu biliyor musun? Felek. Evet. evet. Felek nedir dedi. O zamanlar üniversitede öğrenciydim. Ee, bilemedim yani. Diyemedim. Ee, adını da vereyim. Felek'in çarkı var. <gülüyor> evet. evet. Yani böyle kaderdi, dünyaydı falan gibi şeyler söyledim. Bunu bana o zaman Erdal Öz sormuştu. Söyle ee, dedi ki felek dedi Allah'tır biliyor musun dedi. Tanrı'yı tarif etmek için söyler insanlar feleği ve dedi ee, belki biraz da rahat konuşmak için onunla ha. felek diye söz ederler ondan. Ama aa, feleğin bize getirdikleri genellikle bize hoş gelmeyen şeyler. Evet, evet. işte tam da onu kastetmişti Tanrım, o. daha şey yanı, gölgesi. Evet, evet. Gölge... <gülüyor> Doğru. gölgesi. Tanrım. Ne kadar çok sözcüğü <gülüyor> anlamını soruşturmadan araştırmadan kullanıyoruz. Ve bu beni rahatsız ediyor kendimi yakaladıkça. 6-7 ee, <gülüyor> yıl önceydi bir toplukta bir laf, kambersiz düğün olmaz. Ben dedim ki kamber kim? Hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Bir kişi bu peşine düşmüş. Selçukya'da. E bir süre sonra karşılaştığımızda Kanber'in kim olduğunu öğrendim dedi. Hazreti Ali ile birlikte onun gittiği her yere giden kişi biliyor muydun bunu? Evet şeyden. Reha Çamuroğlu'nun e, bir yerde sözünü ettiğini hatırlıyorum bunu. İsmail'de var mıydı? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Ama ben... Ama Rea biliyorum ben. Rea Çam, Çamuroğlu'nu okumadan oh, önce. Nedense misin? kan benim peşine düştüm. Ve onu buldum. Şimdi de Felek senden öğrenmiş oldum. Yani. E, bir şey okumak istiyorum. E, yine. iki şey hatta. Hmm. Bu bir Tarikat başkanımı demek gerekiyor? İyi dedi mi? Iyidir, neyse. Onun nereye gömüleceği konusunda bir şeyler oldu. Ve çözümlendi. Hakkı Devrim. Bununla ilgili bir yazı yazmış. Ben yazıların bütün içinden bir parçayı aldığım zaman anlamı kaybolur diye hiç hoşlanmam ama... ...bunun anlamı kaybolmuyor bana sorarsanız... Diyor ki, radikalden kestim. Getirdim. Galiba hafta başında ya da hafta sonunda. Eski Türk aletlerinden en çok atalarımızın Defin törenlerini severim. Orta Asya'nın çöle benzer topraklarının herhangi bir noktasında kazılan mesela sonsuzluğa emanet ettiğiniz sevgiliyi yerleştirir. Bir güzel örter, üzerinden atınızla birçok defa geçer, biraz eşinirsiniz ki izi kalmasın. Ölüme demektir ki sonsuzluğa da bu yaraşır. Ne diyorsun? Çok güzel diyorum tabi. Ee, hatta o ölüm törenlerinin e, ağıtlarla değil de e, güle oynaya biraz da şölenle bazı kültürlerde e, yapıldığını da biliyorum. Ama bu özellikle yeri belli olmaması bana çok hoş geliyor. Evet. Sonsuzluğa gitti. Hı hı. Ee, Osmanlı döneminde... Bir yerde okudum, ama yani bir cümle geçmiş, onun için nereye atıfta bulunularak yazılmış çok iyi anlamadım. Bu gördüğümüz mezar taşları rengarenk boyanılmış meğer. diye okudum, ne kadar doğru bunun ne olduğunu bilmiyorum ama eskiden mezarlıklarda piknik yapılırmış bizde. <gülüyor> Tencerelerle, şeylerle gidilir piknik yapılırmış. Yani e, park olarak kullanılmış. O kasvet sonradan atfedilen bir şey. E, ölüme e, özellikle Müslümanlıkta e, bu yok diyebiliyorum. Yani Hristiyanların ölümle ilgili çok fazla şeyi var. Derdi var. <gülüyor> evet. Siyah renkler, törenler, tabutlar evet, hepsi. <gülüyor> Evet o siyah renkler bizde de başladı. Ben tabi yazgısal diyeyim bir cenaze müdahimi olarak çünkü ofisim Teşviki Camii'nin avlusuna bakıyor. Siyahlar giymiş. insanlar görüyorum. Baya takım elbise. Filmlerde gördüğümüz mafya cenazeleri gibi. Ben çok yadıkıyorum. Çünkü İnsanlar günlük halleriyle giderler ve neyse yaşanır o yaşanır eskiden. Bunlar yeni çıkan aletler. Hiç karşılaştın mı siyahlar giyenlerle? Kesinlikle İstanbul'da böyle yaşanıyor. Hele cenaze biraz önemli bir kişi ise kesinlikle böyle yaşanıyor. Evet. Halbuki daha Anadolu kentlerinde sizin söylediğiniz gibi. Yani insanlar yaptıkları işi bırakıp işlerinden ayrılıp Evet. Cenazeye gidip sonra tekrar kaldığı yere de dönüyorlar evet. hala. Evet, ben Bodrum'da tanık oldum birkaç kere. Çok doğal bir olay olarak yaşanıyor. Evet. E, senin bulamadığın kitabı getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ursula Le Guin. E, dinleyicilerimizin bir bölümü en azından aşinadırlar sanıyorum. Türkiye'de de çok okundu. Evet. Onun e, şeyleri ee, yazıları var. Roman değil, hikaye de değil. Düşünce yazıları. Başlık Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar. Ee, diyor ki bir zamanlar der Hans Christian Andersen Kuzeyli kibar, kaç ve bilgili bir genç adam Güneyteki sıcak ülkelerden Güneyde güneş delice parlarmış ve gölgeler hep kapkaraymış. Genç adamın penceresinden bakınca sokağın karşı tarafında bir ev varmış. Genç adam bir gün bu evin balkonunda güzel bir kızın çiçekleri suladığını görmüş. Genç adam güzel kıza konuşmak istiyormuş ama çok utangaçmış. Bir gece mumun ışığı gölgesini sokağın öbür yanına kızın balkonuna düşürürken kendi gölgesini... Ee, ...gölgesine şakacıktan gidip o eve girmesini söylemiş. Gölgede gitmiş eve gidip, girip onu terk etmiş. Bir daha da görünmemiş. Şaşırmış adam. Zamanla kendini yeni bir gölge yapıp memleketine dönmüş. Bilgisi, gölgesi artmış ama hiç başarılı olamamış. Hep güzellik ve iyilikten bahsetmiş. Ama onu kimsecikler dinlememiş. <gülüyor> Aradaki şeyleri atlıyorum. Adamın hatası gölgesini izlememekte. O penceresinde otururken gölge önden gidiyor ve o da gölgesini koparıp batıyor şakacıktan. Onsuz gitmesini söylüyor. Gölgede gidiyor. Şiir hanesine tüm yaratıcılığın kaynağına gidiyor ve adamı dışarıda gerçekliğin yüzeyinde bırakıyor. Hikayenin gerisi var ama oralara kadar gitmemize gerek yok. Şimdi bu kolektif e, bilinç dışı ve gölge kavramını ortaya atıp da mesela sana da sordum. İnsanlara sorarsanız bölgesi tanışıyor musunuz diye bir an tereddüt. evet cevabını veriyorlar. Ee, ama aynı insanlar zaman zaman ...biriyle, kendilerini hiç ilgilendirmeyen biriyle karşılaştıkları zaman, e, bilemedikleri bir antipati yaşıyorlar. Çünkü kendi yatsıdıkları gölgelerin, gölgelerini orada yaşamaktalar. Ya da kendileriyle ilgili bir olayı kendileri yarattığı halde, sanki kendi dışlarında olmuş gibi anlatıyorlar ve onun sorumluluğunu da dolayısıyla yatsıyorlar çünkü gölgelerinin öyle bir şey yapabileceğini kabul edebilecek kıvamda değiller ya kendileri sandıkları kendileriyle kendileri olmadıklarına inandıkları gölgelerinin bütünlüğünü yaşayamıyorlar. Ee, Sevgililer gününün akşamında vakit ...çok geç mi değil mi... ...ona karar vermek bana düşmez... ...kendi adıma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> La chanson de viez Yaşlı aşıkların... ...şarkısı Jacques Brel söylüyor. Gölge ile ilgili... ...anlattıklarınız bana... Im, ...geçen hafta içinde gördüğüm... ...bir filmi hatırlattı. Uh, The Kid... E, ...içimdeki çocuk adıyla oynuyor galiba... ...Bruce Willis'in. Ee, e, çok açıkça şekillendirilmiş bu biçimiyle ama e, 40 yaşındayken 8 yaşındaki haliyle karşılaşan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Ya da aslında başka bir deyişle e, neredeyse adı da im, image maker zaten adam bir imaj yapıcısı. Başka insanlar için e, böyle bir e, imge e, ...halinde dolaşan bir adamın... ...aniden gölgesiyle... ...karşılaşmasını anlatıyor... ...başka bir deyişle söylersek... E, ...bence çok önemli... ...ve hoş bir film... ...tabii bir sürü... ...işte Amerikan sinemasının klasik şeylerini... ...taşıyor ama... E, ...çok satıcı... E, e, şey, ...popülist... Yanlarını... ...çok iyi anlayamadım... ...gölgesiyle yetişkinken... ...çocukta mı gölgesini görüyor... Evet, yani çocuk aslında onun yetişkin halinin gölgesi çünkü hmm. ve e, e, bütün film aşağı yukarı bunun üzerine işlenmiş e, ve e, aslında e, bir şeyin e, spikerin kendisine çünkü bir yandan da çocuğa yardım etmesi gerektiğini düşünüyor. Spiker belki de o sana yardım etmeye gelmiştir dediğinde birçok şey değişiyor. Çünkü hakikaten aslında gölgesi ona yardım ediyor. Ee, Ursula Le Guin oysa diyor ki... ...acaba Jung okuyup da mı yaptılar bu filmi ee, diye merak ettim. Olabilir. Olamaz. Olamaz mı? Aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun gerçek bir gölgesi yoktur. Ancak egosunun istikrarı ve kapsamı arttıkça gölgesi de belirginleşir. Ee, Yolanda Jacoby, The Psychology of Carl Gustav Jung. Ama çocuk adamın bugünkü halinin gölgesi olabilir öyle değil mi? Bugünkü halinin. Bugünkü halinin gölgesi o kadar arı mı gölgesi? Gölgesiz mi yani? Gölgesiz olmak için elinden geleni yapıyor esasında. Az evvel okuduğunuz öykü onun için bana onu hatırlattı. Ee, çok düzgün. Ha işte yani. <gülüyor> e... <gülüyor> Herkes bir gölgeye sahiptir. Bu gölge bireyin bilinçli yaşamada ne kadar ne kadar az içeriliyorsa o kadar kara ve yoğun olur. Evet. Başka bir deyişle gölgenize ne kadar az bakarsanız o kadar güçlenir. Sonunda bir tehlike, kaldırılamaz bir ağırlığa ruhumuzun içindeki bir tehdide dönüşür. Instead of a tango kesilip kaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çok hoş parça. Benim de çok hoşuma gider. Evet. <gülüyor> evet. Astor Piazola ama Instara Fetango adını anladım şimdi. Astor olanın değil. Değil mi? Değil. Hayır. Yani e, beslecisi o değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle ama <gülüyor> istersen hem senin için hem dinleyicilerimiz için bakayım. İnş çıkışlar inanılmazdı. Giacanelli. Hay, hmm. sanki CD'nin üstünde Astor yani peyazı görünce. Nerede yok? Bir e, yan tarafında gördüm ben size göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Yazarken fark etmiştim. Ee, siz dışarıda bellek söz ediyordunuz, bir şey oldu. Evet, şey, e, bu benim beklediğim kitap geldi. National Geographic, e, Geographic Dergisi'nin e, promosyonunu yaptığı e, kitap Mysteries of Mind. Ben Richard Restak. Hı -hı. korum zaten, muhtazam. Bu daha çok meslek dışı okuyucuya e, yönelik e, bir e, kitap. Atlas şeklinde olduğu için e, ...burada her yeri kaplar diye getirmedim buraya. Böylelikle ilgili şöyle bir şey. E, senin de izlenimlerini sormak için konuyu getirmek istedim. Stanford Üniversitesi'nde... E, ...kolej aşamasında... E, ...birinci yıl öğrencilerine... ...bir uzay mekiği vardı Challenger diye... Hı hı. E, Space Shuttle aslında olacaktı ama şeyde uzayda uzayda diye atmosferde patladı. Çıkarken patladı. Çıkardı, çıkardı, çıkarken patladı. Bu 1986 Ocağı'nın 28'inde oldu bu hadise. Şimdi bu Amerikalılar için önemli bir olay. Ee, biz hatırlamayabiliriz, ya yani olayı biliriz de bu olay olduğu zaman neredeydiniz diye sormuşlar. Bir grup öğrenciye herkes bir cevap vermiş. Dört yıl sonra araştırmayı yapan profesör, öğrencileri bir şekilde bulmuş neredeyseler. Aynı soruyu tekrar sormuş. Cevapların çoğu farklı. <gülüyor> Üstelik de en çok yanılanlar bildiğinden en emin olanlar. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Efendim? Her zaman olduğu gibi diyorum. Şimdi bu tabii e, e, ben mesela psikoterapide derim yani geçmişin acıklı öyküleri baştan da terapinin sonuna doğru tekrar sorulduğunda farklı değişmiştir, değişmiştir öyküler. Hadi orada bir süreç yaşanıyor ve daha bir yansız bakma başlayabiliyor. En azından insanların bir bölümü. E, yani e, bu bellek oyunları yani e, bazen söylüyorlar ben hatırlamıyorum ama anlatılıyordu etrafta diye şark koyuyorlar. ona daha gerçekçi oluyor tabii. E, deklaratif bellek deniyor buna. Yani bir şey var ki adler onların terapide geçerli olmadığını söyler. Semantik e, bellek. Yani biz işte e, e, lisedeyken futbol oynardık ve o futbol oyunları şöyleydi şeklinde bu semantik bellek. Bir de epizodik bellek var. O gün bir gün oynanan futbol maçında topun sıçrayışı da bir fotoğraf olarak Kalmıştır, kaydedilmiştir. kaydedilmiştir. Evet. Ama buna e, nörologlar genellikle nörobiyologlar daha doğrusu kolektif olarak şey diyorlar. E, deklaratif, evet. yani insanların açıkladığı bellek diyorlar. Şimdi mesela e, tıp paketesinden mezun olduğum günün akşamı. E, benim aklımda çok fazla bir an yok. Sadece etrafımda arkadaşlarım var. Bir caddedeyiz. Ve onlar bir şey yapılsın diyorlar, ben yorgunum istemiyorum, üstelik de hemen Amerika'ya gitmem lazım ve gecikiyorum. Aklım orada bir miktar. O yıllardan bir arkadaşım, arada bir karşılaşırız, şey yaparız, tekrar birbirimizi kaybederiz, görüşürüz falan. Şu dört yıl önce daha uzun bir görüşmelerimiz oldu. Eşi de benim o yıllardan arkadaşım bir araya gelindi filan bir şeyler oldu. Hatırlıyor musun dedi? Mezun olduğun gece dedi. Hilton'un rufuuna gitmiştik dedi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> hiç kaydı yok. Sen dedi şeyle karşılaştın dedi. Ünlü bir radyos bir kere vardı. E, Bizleri ona tanıttın dedi. O da seni kutladı dedi. Ben o adamla tanışmıyorum bana göre. <gülüyor> Hilton oteline gidilmedi. <gülüyor> Şimdi o mu ben mi? İşin içinden çıkamadım. Böyle şeyler sanat oluyor mu? Oluyor, Ki ben yani oluyor, belli tabii. iyi diye bilinen bir, biriyim, dikkatli e, biriyim. E, oluyor tabii. İnsanın en yakın yaşadığı insanlarla daha çok oluyor. Üstelik. Ee, sanıyorum üstelik Türkiye'de de karı koca kavgalarının belki dünyada da öyledir. Önemli bir kısmının bu yüzden çıktığını düşünüyorum ben. Hatırlanmam. O öyle oldu, hayır böyle oldu. oldu. Sen yanlış hatırlıyorsun biçiminde. Ee, evet. Hayır şimdi diyelim ki terapi ortamında yani. Öyle oldu, öyle konuşuldu arasında fark var. Hayır hayır öyle oldu. Oldu. Evet. Olay. Ben, evet. ben böyle yaşadım, şöyle yapmıştım, hayır öyle yapmamıştım başka bir. <gülüyor> tam tam da bu anlattığınız gibi. Hakikaten böyle oluyor. Hatta hat, hat detaylar veriliyor sizin örneğinizde olduğu gibi böyle. E, yani adamın tipine kadar tarif ediyordur eminim size ama sizin adamın, adamın tipini ben tanıt biliyorum. İşte yani <gülüyor> çok tanınmış bir insan. Şimdi çok yaşlandı, <gülüyor> benden çok büyük, falan biri. Ee, benim tanışmış olmam ondan mümkün değil. O ünlü biriydi. ...ben sadece bir öğrencimle ...nereden tanıyacağım onu... <gülüyor> <gülüyor> ...fakat... ...bu hikayeden sonra... ...aklında bir Hilton'un... ...rufu bildiğim bir yerde yani... ...öyle bir imaj da geliştirdim... ...sanki oraya gittik gibi. gibi... ...o kadar... ...ama bunu ben ürettim... Be belki de hatırladınız... Efendim? Belki de hatırladınız... Ee, ...bana... <gülüyor> ...yani... Yani ben şeylere çok önem vermem. Mezuniyet günüydü yoktu doğum günüydü bilmem neydi filan, ayinleri sevmiyorum hı hı. genellikle. Ee, e, ama mezuniyet akşamı ne yapıldı konusunu zaten pek hatırlamıyorum. Ama böyle bir detayı ki o zaman Tabii. öğrenci olarak Hilton rufuna gitmek önemli bir Öyle olaydı bir şey. evet, o zamanlar değil. Bir de tabii sizin hakikaten benim tanık olduğum, eminim sizi tanıyanların da tanık olduğu çok da inanılmaz bir hafızanız var. Evet. evet. Ben hiçbir şeyi unutmazsınız. Denilen şeyler unutmam. Hı. Ee, evet. Bu takatlardınız yani. Evet ilginç. Buna devam ederiz. Ee, Konuyu açmak için, bir konu daha var açmak istediğimiz zaten. Ona belki gelecek hafta ya da sonra devam ederiz. Çünkü yanılmıyorsam artık iyi akşamlar deme zamanı geldi. Hoşçakalın. Ben Engin Keştan. Ee, i̇yi geceler. Ben Timuçin Öral ve Tolga Dizmen'e teşekkürler.